her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah cennete düşürsün müstel. Kardeşlerim Allah subhanahu ve teala ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım muhakkak ki Adem Ademoğlu'nun yaratılışı Allah Azze ve Celle'ye kulluktur. Kişi bu kulluğunu ifa ederken kulluğuyla alakalı birçok meseleler vardır. Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle Bizleri öyle bir fıtrat üzerine yaratmış ki kardeşlerim, iyiye ve kötüye meyilli, yapılan bir şeyin analizinde fıtri olarak onu tanıyabilecek ve o meselede onun kendisine faydalı mı, zararlı mı olduğunu idrak edebilecek kapasitede yarat. Yani biz insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptık? İlham ettikler. Kardeşlerim Allah subhanahu ve teala biz kulların ayakları kaymasın ve bir meseleyi birbirine karıştırmasın diye bizlere peygamber göndermiş ve bu peygamberlerde doğru yolu açıklayan öyle bir bildirmiş ki Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra sahabeler bize gökte uçan kuştan dahi haber verdi. Hatta tuvalete hangi ayakla girip hangi ayakla çıkacağımızdan dahi haber verdi. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Şunu bilelim ki Allah'ın Allah Allah'a hazze ve celle'nin bizlere göndermiş olduğu peygamberler bizim cahilane hareket edip de inhiraf etmememiz, haktan sapmamamız için bizlere hep rehber olmuştur. Aleykümselamlar. Allah'ın rahmeti hepimizin üzerine olsun kardeşler. Önce ilmin ne olduğunu güzel anlamamız gerekir. İlmin ne olduğunu çok güzel anlamamız gerekiyor. İlimden yoksun insanların işte aynen bunun gibi kalbi kararmış her insanın zararını isteyen ve kendisi gibi herkesin ağzı bozuk söven ona buna, şunu bunu diyen insanlar olduğunu vermeliler. Allah hepimize hayır versin. Hesabını veremeyeceğimiz işlerden bizleri uzak tutun kardeşlerim. Kardeşlerim, ilim hakla batılı birbirinden ayırır. Eğer insanlar akıllarıyla her meseleyi anlayabilecek olsalardı, Allah Azze ve Celle'nin vahiy göndermesine, peygamber göndermesine hiç gerek yok. Doğrunun da yanlışın da idrakı ancak kesin bir ilimle olur? Kardeşlerim, ilim bir şeyi olduğu hal üzere katil olarak idrak etmek demektir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim, idrakında altı tane basamağı vardır. Birincisi ilimdir ki, bu da herhangi bir şey gerçek durumu üzere katil bir şekilde idrak etmektir. İkincisi cehalettir, yani bilgisizliktir. Bu da bir şeyi büsbütün idrak etmemektir. Üçüncüsü mürekkep cehalettir ki, bir şeyi gerçek durumundan farklı bir şekilde bilmektir. Dördüncüsü vehimdir. Bir şeyi aksi daha ağırlıklı olma ihtimaliyle birlikte idrak etmektir. Beşincisi şüphedir. Bir şeyi eşit ihtimal bulunmakla birlikte idrak etmektir. Altıncısı ise şüphedir bir şeyi eşit ihtimal bulunmakla birlikte idrak etme yani bir şeyi zıttı ihtimali daha az olmakla birlikte idrak etmektir. Allah hepimize anlayış versin kardeşlerim. İlim de iki kısma ayrılır. selam ve rahmetullah. Zaruri bilgi yani bilinen şeyin idrakini herhangi bir düşünce ve istidlale gerek olmaksızın zorunlu olarak idrak edilmesi mesela ateşin sıcak olduğunun idraki gibi. Diğeri ise nazari bilgi ise düşünce ve istidlal gerektiren bir bilgidir. Apteste niyetin olduğu gibi. Kardeşlerim Rabbim hepimize mağfiret etsin. gerekli olan, faydalı olan burada bizim delilleriyle Allah'ı, peygamberini ve İslam dinini tanımaktır. Allah'ı tanımak demek yani ilim dediğimizde onun göndermiş olduğu şeriatının kabulünü ve ona emirlerine gereken şekilde itaat ve boyun eğmeyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu şeriatın hakimiyetini kabul anlamındadır. Kul, Allah Azze ve Celle'nin kitabındaki şeri ayetler, Resul'ün sünneti üzerinde ve mahlukatın kendisi demek olan kevni ayetler üzerinde düşünerek Rabbini bilip tanır, insan bu ayetler üzerinde ne kadar düşünürse, Yaratıcısı ve mabudu olan Allah hakkındaki bilgisi de o kadar geniştir. Allah dinini öğrenmede hepinizi hırsız etmesin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle kitabında yakın sahibi olanlar için yeryüzünde ayetler vardır. Kendi nefislerinizde de artık görmez misinizdir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı bilip tanımak ise ancak onun getirmiş olduğu hidayeti ve hak dini kabul edip vermiş olduğu haberleri tasdik etmeyi emirlerini yerine getirmeyi yasaklayıp uzak durulmasını istediği şeylerden uzak kalmayı onun şeriatının hükmüne başvurmayı hükmüne de razı olmayı gerektirmektedir kardeşlerim. Aleykümselam İsterseniz burayı tekrarlayın. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı bilmek, bilmek, tanımak sadece ismine kabul etmek, ismine iman ettim demek değildir kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik, kabul, ancak O'nun getirmiş olduğunu, o hidayeti ve hak dini kabul edip Vermiş olduğu haberin her neyse işittik, itaat ettik deyip tasdik etmektir. Allah hepimize Ebu Bekir'in imanını nasip etsin. Kendisine gelip de senin arkadaşına biz deli diyorduk ama sen inanmıyordun. Bak artık yeri bırakmış göğe çıktığını söylüyordu deyince Ebu Bekir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan duymadığı halde hem de haberi getiren bir müşrik olduğu halde, ona ilk sorduğu soru, bunu peygamber mi söylüyor? Evet dediğinde, o ne söylüyorsa doğrudur diyerek hemen tasdik demiştir. İşte getirmiş olduğu her ne haber olursa olsun tasdik etmeyi, verdiği her ne emir olursa olsun yerine getirmeyi, yasakladığı her neyse, ondan uzak durulması, İstediği şeylerden uzak kalma, onun şeriatının hükmüne başvurma, hükmüne de razı olma. Ancak peygamberi tanıma, kabul bununla mı olur kardeşlerim? Allah bunu anlayanlardan eylesin kardeşlerim. Düşünün, bu vakayı belki en güzel anlatan kıssalardan bir tanesi, iki tane sahabe aralarında nizalaşıyorlar bir hurma ağaçlarını sulama meselesinde. Allah Resulü a.s.a gelip durumu anlattıklarında a.s.a. ikisini de dinliyor. Ve daha sonra onlara ne diyor? Rubeyr tarlanı sula sonra bırak Ensar sulasın. Ensar diyor ki o diyor senin diyor akraban onun için değil mi diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıpkırmızı olur. Rübeyr tarlanın sula ta kökler iyice suyunu emsin sonra bırak ensar dur. Bakın Allah Azze ve Celle Rabbuna andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem yapıp sonra da verdiğim hükümden dolayı işlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlardır. Aleyküm selamlar. Allah razı olsun. Evet kardeşler. Yine Rabbimiz Sübhan-ı kitabında aralarında hükmetmek üzere Allah'a ve Resulüne davet olunduklarında müminlerin sözleri ancak işittik ve itaat ettik demektir. İşte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendisidir. Diyor. Yine Allah Azze ve Celle kitabında aralarında ihtilaf ettikleri bir meseleyi Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine götürsün. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlarsa bu onların hakkında daha hayırlıdır. tercihler. Rabbim bizlere hayır versin kardeşlerim. Demek ki Resul'e teslim ancak onun getirdiğini kabullen gündemde. Aleyküm selamlar Rabbim bizlere hayır versin kardeşlerim. İmam Ahmed Allah kendisine merhamet etsin şöyle diyor bakın Fitnenin ne olduğunu biliyor musunuz? Anıksını anı Aleykümselam. Fitne şirktir. Çünkü bir kimse o yüce peygamberin sözünün bazılarını reddedecek olursa kalbine sapıklık düşer ve sonunda helak olur. Allah hepimize bir anlayış versin kardeşlerim. Bakın deminki ayet çok basit görülen bir meseleden iniyor. Allah onlardan razı olsun. Ensar dediğimiz insanlar evini, barkını, yurdunu, eşini, çoluğunu, çocuğunu her şeyini bırakıp Allah yoluna hicret eden insanları bağrına basan insanlardır. Tarlasını vermiş birçok elindekini vermiş ama ufacık bir imtihanda başa gelen birçok şeyler var. Allah nefsimizi hevamıza bizleri uydurmasın kardeşler. Ama ufacık görülen bir bir mesele insanın iman dairesinden ta dışarı çıkmasına kadar sebep olabilir. Allah hepimize hayır versin. Demek ki Allah'tan ve Resul'dan geleni kayıtsız şartsız tasdik gerekiyor. Kardeşlerim, İslam dinini öğrenmeye gelince, İslam genel manası itibariyle, Yüce Allah'a, Resulleri gönderdiği andan itibaren, kıyametin kopacağı zamana kadar, teşri buyurmuş olduğu esaslar çerçevesinde ibadet edilmiş. Allah Azze ve Celle pek çok ayetinde, bunu bizlere bildirmiştir. Bütün bunlar daha önce gelmiş geçmiş şeriatların da yüce Allah'a teslim olmak demek olan İslam olduğunu göstermektedir. Mesela İbrahim Aleyhisselam'la alakalı gelen ayetlere baktığımızda Allah azze ve celle şöyle bildiriyor. Rabbimiz ikimizi de sana teslim olmuş kimselerden kıl soyumuzdan da Yalnız sana müslüman olan, itaat eden bir ümmet kılınır. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği zamana bakıyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği de İslam'dır. Bu dinin adı da İslam. Çünkü Allah Azze ve Celle gönderdiği bütün peygamberlere vermiş olduğu vahyin adını İslam koymuştur. Ancak kişiye de fayda veren İslam'dır kardeşlerim. Kim bunu inkar ederse, bunu hayatına geçirmezse o insan helak olur. Rabbimiz Fahanehu ve Teala kitabına baktığımızda kim İslam'dan başka bir din ararsa ondan bu asla kabul olmaz. O ahirette zarara uğrayanlardan olacaktır. İşte Allah Azze ve Celle'nin Allah Resulü Aleyhisselatü ve biz ümmete lütfettiği İslam budur kardeşlerim. Yani Aleykümselam var. Amcılar, selametle kardeşlerim. Yani bugün sizin için dininizi kemale erdirdim üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı beğenip seçtim. Demek ki İslam dini delilleriyle bilinmesi gerekir kardeşler. Şimdi delil nedir diye soracak olursak delil kişiye maksadına nasıl ulaşacağını gösteren bir unsurdur bu hususları bilmenin delilleri ise ancak vahyiyle sabittir. Yani kitap ve sünnetle sabittir. Zan ifade eden hiçbir şey İslam'da delil olarak kabul edilmez kardeşler. Aleykümselam yani zan ifade eden ihtimal ihtiva eden hiçbir şey, helal ve haramda ölçü koymak için bizim için nedir? Delil değildir. Onun için delil dediğimizde ancak Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetidir. Ve bunların da kesin olarak bilinmesi gerekir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayrı anlamayı nasip etsin kardeşlerim. Evet. Allah'ın kitabı açık Muhammed Allah'ın Resuludur onunla birlikte olanlar kafirlere karşı çok sert ve katı kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliği kitap ve sünnette sabit olan bir şeydir O'nun getirdiğini tasdik Allah'ın bizlere bir emridir. Allah Resulü'nün getirmiş olduğu ve Vesselam'ın her neyse Yüce Allah'ın şeriatının olduğudur. Allah Azze ve göndermiş ve ona verdiği emirlerden Rabbının yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel yollarla mücadele yap demişler. Yine mesela kendisine gelen kitap ehline karşı da aralarından zulmedenler istisna olmak üzere kitap ehli ile de ancak en güzel yollarla mücadele edin demiştir. Kardeşlerim böyle bir davette bulunabilmek için yüce Allah'ın dininin bilinmesi kaçınılmaz bir gerçektir. Ancak davet ilim ve basiret esası üzere yapılabilir. Eğer ilim yoksa, basiret yoksa, o davet davet değildir. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Basiret davetçinin davet ettiği hususlarda olur. Yani davetçi şerîh hükmü, davetin nasıl yapılacağını ve davet edenin halini bilmelidir. Kardeşlerim davet alanları pek çoktur. Bunlar arasında hitabet yoluyla büyük büyük sohbetler vermek suretiyle Allah yoluna davet etme kitaplar yazma, makaleler yazmak suretiyle Allah yoluna davet etme, ilim halkaları kurma, Allah yoluna davet, et, davet etme ve özel meclisler, meclislerde Allah yoluna davet etme, yani kişi söz gelimi bir davet sebebiyle bile bir mecliste bulunacak olsa dahi bu da onun Allah yoluna davet etmesinde bir unsur olması. Çünkü biz her halükarda kulusuz. Bir dolmuş, bir otobüs, bir yolculuk, bir hastane, bir davetçi veyahut bir kul nerede olursa olsun oradaki birebir olan kişilerle ilmi bir meseleyi onlara sunması sonra da onların anlayacağı şekilde onlara yaklaşması, onun görevini yapmasına sebep olur. Düşünün şu an, inandım diyen insanların, öğrenmiş oldukları şu dini, bir bir gördükleri, bire bir beraber oldukları, insanlara aktarsalar, enerjilerini bu yönünü harcasalar, inanın çok geçmeden İslam hakim olur. Allah hepimize basiret versin. İlimde hırsımızı artırsın kardeşler. Allah Azze ve Celle kendisine davet eden her insana yardım eder. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında bazı şairler vardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çıp bunları hicvet dediğinde onlar çıkar karşıdaki kafirleri müşrikleri hicvederdi. Ali sallallahu aleyhi ve selam cibril onu destekliyor der. Unutmayalım kardeşlerim yüce Allah'a davet etme Resullerin görevi. Onlara güzel bir şekilde uyanların yoludur. Yaratılan kul İbadet edeceği yaratıcısını, onun peygamberini, dinini bunlara sahip olmak başarısı dolayısıyla Allah'ın üzerindeki lutfunu bilecek olursa elbette ki artık o kardeşlerini Allah'ın yoluna davet etmek suretiyle kurtarmakla ve hayırlı olan şeyleri müjdelemeye çalışmakla yükümlü olur. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün Ali'nin ganimetlerden elde ettiği kızıl develeri şöyle iştahla sürüp götürdüğünü görünce ona şöyle diyor. Bakın. Ya Ali senin bugün bir gün bir insanın hidayetine vesile olman şu kırmızı develere malik olmam daha hayırlı. Hani Kimsa Namde? Evet kardeşler. Kim bir hidayete davet edecek olursa, ona tabi olanların ecirleri kadar onun da ecir olur. Ve onların ecirlerinden hiçbir şeyde eksik olmaz. Kim bir hayra giden yolu gösterirse, o hayrı yapanın ecdi kadar ecir alır. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Allah razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Ama şunu da unutmamak gerekir ki kardeşlerim ilim sabırla başlar sabırla devam eder davet de büyük bir sabır getirir. Çünkü davetin karşılığında bütün peygamberler hep hakarete uğramıştır. Hep eziyete uğramış. Hep iftiraya uğramıştır. Karşıdan değil en yakınları bunu yapmıştır. İşte bu uğurda da eziyetlere sabredip katlanmak gerek. Kardeşlerim sabır nefsi yüce Allah'a itaatle yönlendirme, Allah'a isyandan alıkoyma, Allah'ın kaderinden rahatsız olmasını, usanmasını sıkılıp öfkelenmesini önlemektir. Kişi daima Allah'ın dinine davet yolunda eziyet görecek olsa dahi Çalışkan ve gayretli olmalıdır. Çünkü hayra davet edenlerin eziyete maruz bırakılmaları beşer tabiatının bir parçasıdır. Bundan Yüce Allah'ın hidayete ilettiği kimseler elbette ki müstesnadır. Allah hepimize hayır versin. Hepimizin imanını artırsın kardeşler. unutmayalım ki davetin karşısına çıkan engellere karşı sabredilmelidir. Bizzat kendisinin karşı karşıya kaldığı engellere de sabretmelidir. Düşünün kardeşlerim. Aleykümselam var amikada. Sesim gelmiyor mu? Ses yok mu? Resullere bir bakalım. Sözle, fiille, birçok eziyetlerle karşılaşmamış mı? Allah Azze ve Celle kitabında onlardan öncekilere gelen peygamberlerin her birine mutlaka ya sihirbaz ya da deli dediler. Diyor. Yine Allah Azze ve Celle Furkan suresinde biz her peygambere Günahkarlardan düşmanlar kıldık diyor kardeşlerim. Fakat davetçinin bütün bunlara karşı sabırla karşı koyması gerekir. Allah hepimize hayır versin. Allah'ın dinini temelleriyle öğrenme gayreti versin kardeşlerim. Kardeşlerim insanlar ilim ettikçe İlmi arttıkça ilim de hayata geçirildikçe insanın tevhidi güzelleştikçe kime dost, kime düşman olacağının da farkına varmaya başlar. Rabbim bizlere hayır versin. Rabbim bizlere hayır versin. Kardeşlerim muhakkak ki muhakkak Hakk'a çağıran, Hakk'a davet eden ve yeryüzünde tevhidin hakim olması için çalışan insanlara birçok bela ve musibet görecektir. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi o halde Rabbinin hükmüne sabret. Demek ki bu Kur'an-ı Kerim'in gereğini yerine getiren herkesin mutlaka sabrı gerektiren bir takım şeylere mağruf kalması kaçınılmaz. Allah kendisine merhamet etsin. Rabbim ondaki hırsları bizlere de gelsin. İmam-ı Şafi vallahi diyor ben Kur'an'da öyle bir sure biliyorum ki Muhammed ümmetine bu sureden başka bir şey inmeseydi bu bütün Muhammed ümmetine inmeseydi. Bu sure asır suresi Bütün insanlık Hüsnanda Yalnız kişilere Allah'a, Hakk'a Ve Sabrı tavsiye edenler İkincisi Allah o Resul'ün İzimden gidenlerden Örneğin üzere kardeşlerim Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam amcası bu talip ölmüş. Kendisinin desteği, can yoldaşı, çocuklarının anası Hatice'yi kaybetmiş. Mekke kendine zulme artırmış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam acaba bana destek olan olur mu? Acaba Allah'ın dinini kabul ederler mi diye hep yakın yiyenlere davete gitmiştir. Aleyküm Bu davetlerinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hep taşlanmışlar. Yüzünü kanatmışlar. Giymiş olduğu ayakkabının içi kanla dönmüş. Ama buna rağmen dönmüş. Allah'ım kalmını mağfiret et. Çünkü onlar bilmezler demiş. Kardeşlerim, bu noktayı dikkatli de düşünmemiz gerekiyor. Demek ki davetçinin sabreden ve ecleni sadece Allah'tan bekleyen bir kimse olması gerekiyor. Onun için sabır da kısım kısımdır. Nasıl ki orucun, namazın, hacın, tevhidin kısımları varsa, sabrın da kısımları vardır. Sabır da üç kısımdır. Birincisi, Allah'a itaat üzerine sabır. İkincisi, Allah'ın yasaklarına karşı sabır. Üçüncüsü, Yüce Allah'ın ister kulların kendi yaptıkları türden olsun, ister bazı kullar vasıtasıyla başa getirdiği eziyet ve haksızlıklar kabininden olsun, Allah'ın bütün kaderine karşı sabırdır. Rabbim bizim bu merhamelere uyan tamla kullardan öylesin. Amdursun ki de asla amdursun ki de insan ki de ancak iman eden, salih amel işleyen ve birbirine hakkı tavsiye eden müthiş nâzı. Evet kardeşim bu mertebelere erenlerden ve bir kere şey konusunda asla andır Allah Azze ve Cennet iman salih amel karşılıklı olarak hakkı tavsiye ve sabrı tavsiye şeklinde dört niteliğe sahip kimseler dışında bütün insanların hükranda olduklarını yönelerek haber veriyor evet Allah'a kalan oradan oldu. kardeşlerim kişinin de nefsine karşı mücadilleri lazım bunlara da dikkat etmek hidayeti ve kendisi olmaksızın ne dünyasında ne de ahiretinde kurtuluş ve mutluluğu elde etmesi imkansız olan hak dini öğrenmeye karşı kişi nefsiyle mücadele etmek zorundadır. Yine kişi bunu öğrenip bildikten sonra gereğince amel etmek üzere nefsine karşı mücadele vermek zorundadır. Yine ona davet etme ve onu bilmeyen kimselere de onu öğretmek üzere nefsine karşı mücadele etmek zorundadır. Yüce Allah'a davetin zorluklarına insanların eziyetlere karşı sabretmesi için nefsine karşı mücadele etmesi ve bütün bunlara yalnız Allah için katlanması gerekir. Eğer kişi bunları harfi yerine getirdiği takdirde o Rabbani alimlerden, kullardan olur kardeşlerim. Allah bunu anlayanlardan eylesin. Allah Azze ve Celle bu asıl suresinde asra yemin ederek her insanın malı, evladı ne kadar çok olursa olsun, değeri, şerefi ne kadar büyük olursa olsun, bu dört sıfata sahip olmadığı sürece hüsvanda ve ziyanda olacağını bildirmektedir. Unutmayalım kardeşlerim, iman, iman, yüce Allah'a insanı yaklaştıran, sağlam, her türlü itikat ve her türlü faydalı bilgiyi kapsar. Unutmayalım kardeşlerim, salih amel, kişinin Allah için ihlasla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a uyarak işlemiş olduğu Yüce Allah'a yaklaştırıcı her söz medafini kapsar. Unutmayalım ki hakkı tavsiye etme hakkı işlemeyi tavsiye etmekle onu teşvik etmekle gerçekleşir. Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirme haramlarını terk etme onun takdir ettiklerine katlanmak suretiyle birbirlerine hakkı tavsiye etmeleri hakkı ve sabrı tavsiye etmek aynı zamanda iyiliği emredip münkerden alıkoymayı da kapsar işte kardeşlerim bu ikisi sayesinde de ümmet dimdik ayakta durur ıslah olur ilahi yardıma mazhar olur Şeref ve fazileti elde edelim. Rabbim bizlere muğfurat etsin. Allah hepimize hayır olsun kardeşler. Değerli vaktinizi fazla almayın. İnşallah bu anlatılanlar hem sizin hem de benim kendi nefsim için ayırır ve nasihat edip. Şunu bilelim ki kardeşlerim, iman insana her zaman hayat verir. İmanın olduğu her yerde huzur, sükunet, paylaşma, kardeşlik gündemleri. Bu da ancak kesin bir ilimle yakın bir ürünle kaynaklanır. Düşünün, Allah Resulü ve Vesselam'ın gelmiş olduğu ortamı şöyle bir düşünün. Ama bunu düşünebilmek için de Allah Resulü ve Vesselam'ın yaşadığı ortamı gidip okumanız bir gerekir. Oradaki karanlık tablolar, oradaki karanlık şahsiyetler, faizler, diri diri çocukları toprağa gömmeler, bir insanın sabırla, azimle, çalışmasıyla kalkmıştır. Allah Azze ve Celle, ben, cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Evet kardeşim yoksa başı boş bırakılmak için mi yaratılmamız? Unutmayalım ki Allah Azze ve Celle hiçbir şeyi boş, abis yaratmamıştır. Hatta öyle ayetler vardır ki hoşlanmasınız bile sizi yaratan bizizdir. Düşünün şimdi, kalbi kara, gönlü kara, Allah'ın vermiş olduğu nimetlerden azam o kadar topluluk vardır ki Allah ismi anıldığında gözlerinin döndüğünü düşünür. Halbuki onu yaratan, ona türlü türlü nimetleri veren Allah değil mi? Rabbim hepimize hayır versin, anlayış versin kardeşlerim. İnsan şüphesiz kendi kendisinin yaratıcısı değil. Çünkü o var olmadan önce yok. Yok olmak, hiçbir şey olmak demek. Hiçbir şey ise bir şey var edemez. İnsanı, babası da, annesi de yaratılmışlardan herhangi bir kimse de yaratmış değildi Var edici olmaksızın tesadüfen de bir şey olmamıştır. Aleyhisselam var. her sanatçı sanatını yaratan da Allah'tır kardeşlerim. Yaratmak sadece Allah'a ait. Hiçbir insanın yüce Allah'ın yaratıcılığını inkar etmesi mümkün değil. Mesela bu konuda birçok sohbette de söylediğimiz gibi peki Firavun ben sizin ilahınız değil miyim ifadesini kullandığında aslında Firavun'un da burada diliyle zikrettiği şey kalbiyle tasdik ettiği değildir. Dinlerseniz konuyu anlarsınız. Allah Azze ve Celle bütün ruhları çıkarmış Adem'in sildinden kıyamete kadar gelecek. Herkesten bir ahit almıştı. Ama Firavun dünyaya gelince Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu bu kadar nimet ve sultanın karşısında azmış, zalimleşmiş ve ben ilahım demişti. Ama Ölüm gelip çarptığında iman ettim. Kime? Musa'nın, halinin Rabbine demiştir. Aleyküm Buradaki küfür Mughalata yoluyla küsürdür. Yani kalbinin devrede olmayarak diliyle yapmış olduğu küfürdür. Hani toplumda görüyorsunuz ya ben ateistim, ben Allah'ı tanımıyorum diyen aslında hepsi birer yalancıdır. Onların kalbini devreye soktuğunuzda, akıl edecekleri sözlerle yaklaştığınızda, hiç de Allah'ı inkar eden insanlar olmadığını, ama günahta, küfürde, şirkte aşırı gitmeleri, hesabı inkar ettikleri ortaya çıkacaktır. Allah hepimize ilim, anlayış versin kardeşlerim. unutmayalım ki yaratan Allah rızık veren Allah ölüden diriyi çıkaran, diriden ölüyü çıkaran da Allah işleri yerli yerince yöneten de Allah Allah hepimize hayır versin kardeşlerim Allah hepimize hayır versin Allah'ın kitabıyla haşır neşir olan samm kullardan eylesin bizleri. Bakın Rabbimiz kitabında ne diyor? Ektiğiniz tohumdan bana haber verin. Onu siz mi bitiriyorsunuz? Yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik, onu gerçekten temiz olgunlaşmadan çerçöp yapardık da siz hayret ederdiniz. Evet kardeşim. Rabbim bizlere hayır versin. Başıboş yaratılmadığımızı, başıboş bırakılmadığımızı anlayanlardan ilgisindir. İnsanlık dünya hayatında yaşama, sonra da diğer canlıların faydalandığı gibi faydalanma, sonra diriltmeme, hesaba çekilmemek üzere ölüp gitmek için yaratılan insanlar değil bu Allah'ın hikmetine de yakışmaz. Aksine çok abestir. Her kim ahireti yalanlarsa, öldükten sonra dirilmedeki hesabı yalanlarsa, bu ancak işlemiş olduğu günahların yüzünden de kardeşlerim. Aleyhisselam Allah Azze ve Celle Sohbetinin başında da dediğim gibi, insanları başı boş bırakmamış, göndermiş olduğu Resul'le düşünün Allah bizlere bu ümmete, Muhammed ümmetini, Rabbimizin ayetlerini okuyan, bizi ter temiz edip arındıran Kitabı ve hikmeti öğrenen Allah Resulü'nün selamı ve selamı Resul olarak göndermiş aynen bizden öncekilere Resul gönderdiği gibi kardeşlerim. Aralarında hiçbir uyarıcının gelip geçmediği hiçbir ümmet yoktur. Onun için bizim İslam dininin temel esaslarını çok iyi öğrenmemiz gerekir. Allah'ın ayetlerini çok çok okumamız ve bu ayetleri güzelce idrak etmemiz gerekir kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam benden yüz çevirenler müstesna bütün ümmetim cennete girecek diyor. Kendisine yüz çevirenler kim? Ey Allah'ın diye sorulunca kim bana itaat ederse cennete, kim de bana isyan ederse cehenneme girer diyor. Allah Azze ve Celle kitabında kim Allah'a ve Resulüne isyan eder, sınırlarını aşarsa, onu da orada ebedi kalmak üzere ateşe koyar. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse, şüphesiz apaçık bir sapıklık yapmış olur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse, hiç şüphesiz onun için cehennem ateşi var. Evet kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Bunu anlayanlardan eylesin. Kardeşlerim Kur'an ve şimmet bir bütündür. Bunu her kim ayırmaya çalışırsa dinde ayrı bir yol tutmuştur. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında Allah ile Resul'ünün arasını ayırmaya çalışıyorlar. İkisinin arasında bir yol tutuyorlar. İşte onlar kafirleri ta kendisi beklemiştir. Allah tevhidde ayaklarımızı sabit kutsun kardeşlerim. Allah hiçbir zaman küfürden, şirkten razı olmaz. Aksine o küfür ve şirke karşı savaşmak ve bunların sonuna getirmek için peygamberler göndermiştir. Kitaplar indirmiştir. Ahmet her gece mübarektir. Ve Allah Resulü aleyhissalatü hayatını okursam her zaman Allah Resulü aleyhissalatü dua etmiştir ve Allah'tan mağfiret biler. Allah bu ahlakı bütün Muhammed ümmetine diriversin. Evet eh kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hiçbir fitne kalmayınca ve din bütünüyle Allah'ın oluncaya kadar onlarla mücadele ediliyor. Düşünün Allah Azze ve Celle küfürden ve şirkten razı olmadığına göre biz inanan insanlara düşen, onlara razı olmamadır. Çünkü kardeşlerim unutmayalım ki, müminin rızası ve gazabı, Yüce Allah'ın rıza ve gazabına tabi. Allah'ı gazaplandıran şeyden, o da kısar. Allah'ı razı eden şeyden, o da hoşnut olur. Aynı şekilde Yüce Allah, küfür ve şirkten razı olmadığına göre müminin de bunlara razı olması yakışmaz Allah bilerek bilmeyerek şirke düşmekten bizleri uzaklıyız unutmayalım ki Rabbimiz kitabında Allah size imanı sevdirdi küfrü, fıskı isyanı tiksindirtti diyor Allah seven ve bunun zıddından tüksinenlerden vermesin. Kardeşlerim, şirk hakikaten çok tehlikeli ve pis bir iştir. Bu yüzden Allah'a Azze ve celle şirkin affedilmeyeceğini ama ondan başkasını da bu noktaya dikkat edelim dilediğini bağışlayacağını söylüyor. Şirki affetmeyeceğini ama ondan başkasında da dilediğini bağışlayacağını söylüyor. Yani dünya dolusu günahla gelene dünya dolusu mağfuret. Ama Allah bizleri yarattığı halde Bile bile ona nitler, şirk koşmayı, Allah Hazreti ve Celle bunu bağışlamayacağını söyler. Evet kardeşlerim, Rabbim, şüfrün, kıskın, isyanın her türünden bizleri cahkız. Kardeşlerim unutmayalım ki, kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve Allah'ı tevhid ederse, o kimsenin Allah ve resuluna karşı gelen kimseleri en yakın akrabası olsa dahi veli edinmediğini görürsün. Şunu da unutmayalım ki kardeşlerim. Allah'a ve ahiret gününe inanan hiçbir kavmin Allah ve Resulüne karşı gelen kimselere Sevgi beslediklerini dönemezsin. İstersen sohbet de kafana takılanlar Olmaz mı? Her kafanıza takılanı sorarsanız, dininizi öğrenecek herhalde vakit Az bir sabretseniz herhalde dininizi öğrenirsiniz. Olmaz mı? Şunu da bilmek gerekir ki kardeşlerim. Vela ve bera yani Allah'ın dost bildiklerini dost bilmek, düşman bilip uzaklaşmalarını emrettiği kişilere de düşman bilip onlardan uzaklaşmadır. Vela ve bera pek çok nasip ifade ettiği çok büyük bir esastır. Çünkü Rabbimiz Ey iman edenler, Kendinizden başkasını Sırdaş edinme Onlar size Zarar vermekten Bir zaman geri kalmazlardır Evet kardeşler Allah Hepinize hayır versin Allah'ın dinine karşı Mücadeleye girişenleri Dost ve idareci edinmeyen onlarla güzel geçirmeye çalışmaya, insanın kalbindeki Allah'a ve Resul'a imanın zayıf olduğunu gösterir. Zira sevdiğine düşmanlık eden bir şeyi ya da bir kimseyi sevmesini kabul etmek, aklen bile mümkün değildir. Kafirleri dost edinme, onlarla yardımlaşma, onların izlemekte oldukları küfür ve sapkınlık üzere onlarla yardımlaşmak olur. Bunun yanında insanın öğrendiği doğru akide ona birçok şeyi de yanında getirmesi gerekir. Yani inanan bir müslüman artık öğrendiği aleyküm Öğrendiği bu din sayesinde kime dost, kime düşman bileceğini bilmek zorundadır. Yani Allah'ın dost bildiklerini dost bilme, düşman bilip uzaklaşmasını emrettiği kimseleri de düşman olarak bilip onlardan uzaklaşması gerekiyor. Çünkü Allah'ın dinine karşı mücadele mücadeleye girişenleri dost ve idareci edinme onlarla güzel geçinmeye çalışma insanın kalbindeki Allah'a ve Resuluna imanın zayıf olduğunu gösterir. Çünkü sevdiğine düşmanlık eden bir şeyi ya da bir kimseyi sevmesini bir fıtratın kabul etmesini mümkün değildir. Evet. Aleyküm selamlar Unutmayalım ki kafirleri dost edinme, onlarla yardımlaşma, onların izlemekte oldukları küfür ve sapıklık üzere onlarla yardımlaşmakla buluşur. Onlara sevgi besleme, onların sevmelerini sağlayan sebepleri yapmakla gerçekleşir. Yani her bir yolla onların sevgileri aranır. Bunların hepsi imanın tümüne aykırı olan şeylerdir. Dinde ilim eden, ilimle amel eden, bunlara davet eden her mümine düşen en yakınından daha yakın olsa dahi Allah'a ve Resulüne karşı çıkan Allah'ın diniyle mücadeleye girişen kimselere dostluk beslememektir. Aleykümselam aleyküm. Selamü. Böylelerine buğz edip onlardan uzak kalmak. Ama bu durum dahi onlara işten ve samimiyetle öğüt vermeye ve onları Hakk'a davet etmeye engel değildir kardeşler. Allah ayaklarımızı hanif gibi sabit kılsın. Hak yol üzerine yürümeyi hepimize nasip etsin. Emrolunan şeyleri yapma yasak olan şeyleri terk etmek sureyle, suretiyle istenene uymayı Rabbim hepimize nasip etsin. Süphaneke Allahumma ve bihamdüke eşhüle na ilahe illa elke estağfurullah ve elhamdülillahi Rabbim